Dinin asıllarındandır lafzını duyduğunuzda ne anlayacaksınız? Bu selefe göre olmazsa olmazdır olduğunu anlayacaksınız. Yani muhalefet eden bidaş, bidat bir görüşe sahip olmakla itham edilir olarak anlayacaksınız. Mesela alimler konuşur. Ölü duyar mı duymaz mı? İhtilaf edilmiştir ehl sünnet arasında.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 seni dalalete sürükleyecek meselelerden bahsediyorsan, seni bidat ehli yapacak meselelerden bahsediyorsan, ehli sünnetin bu konuda tek bir ihtilafı daha yoktur. O yüzden biz bakıyoruz, münafıklar Allah'a görür mü görmez mi? kafirler Allah'a görür mü görmez mi? Ehli sünnet tartışmıştır ve hepsi de ehli sünnet kendi içerisinde ehli sünnetin görüşü olarak adletmişlerdir bu konuları. Ve hiç kimse birbirini yermemiştir ve hepsini de ehli sünnetin görüşü saymışlardır. Ölü duyup duyar mı duymaz mı? Hepsini ehl-i sünnetin görüşü saymışlardır. O yüzden ne yazık ki bugün yani tevhid dairesi içerisinde yani kendini selefe nispet eden ve ehl-i sünnete nispet edenler de, tamamıyla bu mesele, bu mesele gafil olunmuş meselelerdendir. Ve bu tamamıyla açık ve net konuşuyorum. Açık ve net konuşuyorum. Türkiye'de hemen hemen kendini selefe nispet edenlerin yüzde doksan dokuzunu kaplamış bir konudur. Husustur bu. İşin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 Ehli sünnetin menhecini bilmiyor, usulünü bilmiyor. İşte kardeşler bakın bu söylediğim hayati bir noktadır. Bu türlü usulleri bilmediğin, anlayamadığın zaman selefiliğine bazen halal getirirsin. Hatta bazen ehli sünnet olanı bidatla, bidatçı olanı ehli sünnet görüşüne sahip olmakla vasıflarsın farkında varmadan. Mesela al ses harf meselesini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 Yani ehli sünnet bu meselede bidat tehrine en güçlü en şiddetli saldırıları yapmış ama adama göre bu o hanifilere Fatiha meselesinden dolayı saldırdığın meseleden çok daha basit kalmış adamın gözünde. Yani bu kadar tabir-i sahihse miskinlik söz konusu. Yani nasıl bir ehli sünnet anlatılmış bu insanlara varınsız düşünün.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 Evet mesela kardeşler bakın İbnü Huzeyme tevhidinde El Acrri'ş Şeria'da El Alaika'i Şerhü Usulü Ehli Sünne'de İbn Abi Asım'ın Sünne'de ve diğer başka akaid kitaplarında şefaat meselesine yer verilmiştir. Ve bu asıl kitap ve bu asıl hani şefaat aslı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 Sanki cennet ve cehenneme sokmak tamamıyla Nebi sallallahu aleyhi ve ala alihi ve eshabihi ecmainin elindeymiş gibi sözler ve görüşler sarf eden bazı cahil Müslümanlar ortaya çıkınca hani dediğim gibi bir taife çıkmış, şefaatin bazı makamlarını inkar etmiş bir de bakmışsın daha sonra tam mukabili olarak şefaati tamamıyla Nebi sallallahu aleyhi ve tasarrufuna vermiş sanki cennete ve cehenneme sokacak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 Bu şefaat hadislerini sahabelerden bakın. Ebu Bekir, Ebu Hureyre, Enes i̇bn Malik, İbnu Abbas, i̇bn Ömer, Hüzeyfe, Ukbetü i̇bn Amir, Ebu Sa'id El-Kudri, Selman El-Farisi, Ubeyy i̇bn Ka'b Ke'bin, Ubadetü Samit, Ca'veri bin Abdullah, Abdullah ibn Salam, Auf ibn Malik, Abu Zer, ibn Abi al-Jadaa, Imran ibn Hussein, Uthbah ibn Abdus Sulami, Umm Salama, Umm Habiba, Ka'b ibn Ajra, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Abu Dardah,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 Acuri'nin eş asına, İbnu Ebi Asım'ın es-sünnesini, Lalekai'nin Şerhu Usul-i Ehli'sünnesini, Ebunü Aym'ın el-huccesini, el Beyhaki'nin el Begavi'nin Bağavi'nin sünnesini ve daha başka yerlerde de var. Bunlara bakarsanız görürsünüz. Aynı şekilde Sihah'lardan Aynı şekilde sihahlarda da bu rivayetler tahriş edilmiştir. Mesela sihahlardan hangileri var? Sihahlar hangileri? Sahih-i Bukhari, Sahih-i Muslim, sahih İbn Hibban, sahih İbn Huzeyme de deme vücut. Aynı zamanda bu rivayetler. Sihahlarda yani. Sihahlar dedim mi ne akla gelir ilk önce? Sahih-i Bukhari. Sahih Muslim. He? Sahih İbn Hibban, Sahih İbn Huzeyme. Aynı şekilde devam ediyorum. Yine bu sünenlerde de var. Sünenler dedim, ilk Hattına gelir. Ebu Davud'un Süneni, Nesai Sünen, Tirmizi Sünen, İbn Mace Sünen. Yani Kütübü Sitte'nin dördü. Yine müsnedlerde de var. Aklına gelir İmam Ahmed'in Müsnedi. Yine Hakim'in Müstedrek'inde de var. Bakın, malumatları başa alıyorum kardeşler. Şefaat, sünnette şefaat nasları mütevatir olarak gelmiştir. Bir, bu birçok sahabeden gelmiştir. Ebu Bekir, Ebu Hureyre, Enes İbni Marik, İbni Abbas, İbni Ömer, Huzeyfe, Ukbet İbni Amir, Ebu Said el Khudri, Selman El-Faris, Ubeyy İbni Ka'b, Ubat İbni Samir, Cabir İbni Abdullah, Abdullah İbni Selam, Auf İbni Marik, Ebu Zer. İbn-i Ebu'l Ced'a, İmran İbn-i Hüseyin, Utbetü ibn-i Abdü Sülemi, Ummu Seleme, Ummu Habibe, Ka'b ibn-i Acre, Osman ibn Affan, Ali ibn-i Ebi Talib, Ebu Darda, Elmikdam ibn-i Ma'di Kerib, Ebu Umame el-Bahili, i̇bn Malik, Ebu Musa el-Eş'ari gibi daha birçok sahabeden gelmiştir. Bu, rivayetin, bu rivayetlerin tafsili için İbn-i Hüzeymi'nin tevhidine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 İbni Huzeymen'in tevhidine, Acurri'nin eşşeriyasına, İbni Ebi Asım'ın es-sünnesine, Lale Kâin'in şerh-ı ehli i ehl sünnesine, Ebu Nuaym'in el-Hüccesine, Elbeyhak'in el itikadına el el Beğavi'nin şerh sünnesine ve daha başka yerlerde de var dediğimiz gibi bunlara bakarsanız kardeşler görürsünüz. Aynı şekilde sihahlarda da var dedik. Sihahlar denince akla ne gelir? Bukhari'nin sahihi Müslim'in sahihi, İbn Hibban'ın sahihi ve İbn Huzeyme'nin sahihlerine de bakarsanız görürsünüz. Yine sünenlerde var dedik. Ebu Davud, Nesai, Tirmizi ve İbn Mace'nin sünnenleri gibi. Müsnedlerde de var. İbn Ahmed İbn Hanbel'in müsnedi, Hakim'in müstedreki. Bunlara da bakarsanız bunları görürsünüz. Bu bap'taki hadislerin tevatür olduğunu devam ediyorum bakın. Şefaatle alakalı naslar hakkındaki malumatlara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 Ve tefsirin sahibi İmam el-Beghavi tefsirinde İbn-i Teymiye fetevasında net bir şekilde belirtmişlerdir. Hatta, devam ediyorum, Es-Sefarini'nin e de belirttiği üzere Es-Suyuti ve Es-Sefarini'nin de bizzat kendisi de bunu bu şekilde belirtmişlerdir. Mütevatir oldu. Yine bakın, devam ediyorum.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 devam ediyorum. Elâleka'e <gülüyor> bakın kardeşler senediyle Hanbel'den rivayet ediyor diyor ki Ben Ebu Abdullah'a Ebu Abdullah'tan kastı yani Ahmed İbn Hanbel'i kastediyor. Ben diyor Ebu Abdullah'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen şefaat hadislerinden sordum dedi ki Hâzihi ehâdîsu sıhâhun. Nûminu bihâ ve nurru. Bunlar sahih hadislerdir.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 İbn-i Teymiye fetavasında ve esseferini levâ mi enharda icmayı zikretmişlerdir. Ve bu icmanın içerisine bütün kıble ehlini kastederek sokmuşlardır. Bakın, yine Mu'tezile'den dedim ya bütün ümmet bunun içerisinde aklınıza hangi fırka gelirse gelsin. Mu'tezile'den El-Kadi Abdülcebbâr ki Mu'tezile'nin en büyük alimlerindendir. Şerhu usulil hamse'de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 aslı hususunda yani aslı hususunda evet teşederusunda ihtilaf var ama aslı hususunda ümmet icma etmiştir. İbnü Taymiye fetvasında ve es-sefarini lavami'ul enharda icmaiz zikretmişlerdir. Yine Mu'tezile'den el-Kadi Abdülcebbar Şerhü Usulil Hamse'sinde Eşarilerden ise er-Razi El el-Erba'inde ve el-ayji el-mavaqifta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 Şefaat'in bu çeşidi yani büyük günah sahiplerine şefaat edilmesi meselesi özellikle ehli sünnet ve eşarilerin kitaplarında çokça yer almışlar, yer almıştır. Çokça sos, çok, çokça söz konusu edilmiştir. Ehli sünnet ve eşariler bu bapta saldırmışlardır adeta kimlere? Mutezilelere, haricilere, Şiyalar ve bazı Şiyalara. Özellikle dediğim gibi şefaat'in bu türü özellikler almıştır akide kitaplarının bazı ehli sünnetin ve e, Şia e, eşarilerin kitaplarında çokça ne yer almıştır? Çokça söz konusu edilmiştir bu. Ve hem eşariler hem ehli sünnet olsun, hem eşariler olsun bu bapta şiddetli bir şekilde saldırmışlardır muhaliflere. Mesela ehli sünnetin kitapları için İbn Kuzeymi'nin Tevhidü'l-Lalekayi, İsmail'in eee İtikadu Ehli Sünnesi, Asım'ın Sünnesi, Acurri'en en, e, Ebu Nuaym el-Hucce Beyhakine el-i İhtikad İbni Hazım fi da Ehl-i Sünnet'in görüşünü zikrederken Beğabinin Şan-ı Sünnesi İbni Abdülber'in Temidi İbni Teymi'nin Fetevası Seferininin Levami'ul Enhar'ı e, İbni Ebiliz'in Tahaviye yaptığı şerh vesaire burada hep görürsünüz Ehl-i Sünnet'in bu tutumunu. Eşarilerin kitaplarında ise mesela El-Baqillani'nin el temhidi Ve el Insafı yine Baqillani'nin hem, hem Temhidi hem de insafına Razi'nin El-Erba'inine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 başlasın Allah, hepsine özür diler bir hatasını söyler, özür diler, işte söylemeyen de var hatasını vesaire. sonra ne? hepsi özür diliyor, Ne bir aleyhi geliyor, en sonunda ne yapıyor? Ne bir aleyhi işte secde ediyor, Allah diyor, kaldır başını işte verileceksin vesaire. biliyoruz o ee, sahilerdeki meşhur rivayet işte o mevkifteki şefaat işte kardeşler bakın mevkifteki şefaat Bütün ümmet tarafından, Müslümanlar tarafından, kıbleli tarafından icma edilmiş şefaat çeşitleri arasındadır bu da. Evet, şefaatin çeşitleri arasında büyük günah sahibi kimseler şefaat edilir mi edilmez mi? En çok tartışılan konular arasındadır. Şefaati kabul edenler arasında en çok tartışılan konudur, ihtilaflı olandır. Ama Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şefaat hususu, bütün kıbri ehli tarafından kabul görmüştür. Ancak işte 1400 sene sonra yeni bitmeye çıkan kimseler tarafından olması müstesna. Kıbri ehlinden herkes kabul etmiştir. Hatta o şefaat büyük günah işleyenlere şefaat edilmesini inkar eden mutezile ve hariciler dahil. Ney? Bu konuda fikirler ehli sünnetle. Bütün ümmet bu konuda hem fikirler.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 Diğer bir çeşidinden bahsettik, dedik ki, Nebi Sosyelim'in mevkifte yapması gereken, yapacağı şefaat. O da ne işte herkes hesabı beklerken, artık insanların öyle bir sıkıntılı hale gelmesi, sonra peygamberleri dolaşıp, en son Nebi Sosyeme gelmesi, onun da işte secde etmesi, sonra Allah'ın ona izin vermesi vesaire. O mevkifteki şefaat çeşit dedik, onda da kırmızı çizgiyi çizdik ve dedik ki, bütün ümmet bunda icma etmiştir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 fırkalar tarafından kabul görmüştür. Bu fırkaların kabul gören fırkaların içerisinde Mutezile ve Harici dahi vardır. Ancak sadece Mutezile ve Haricilerin içerisinde şaz kalmış birkaç kişi hariç. O yüzden İbn Teymiye fetavada e, bundan bahseder. Hatta kendi eserleri olan Şerhu Usulül Hamse Mutezilenin en büyük eserlerinde olan, sellerinden olan Şerhu usul Hamse'de de bunu belirtmişlerdir. Yani ehlib obapta ehli sünnet gibi